kabul etmek gerekiyor dostlarımızın haber manyağı olduğunu kabul etmek gerekiyor dostlarımızın düşünemediğini dostlarımızın dua edemediğini kabul etmek gerekiyor ve dua etmek gerekiyor Allah'ım bu cümleleri söyledim ama kibirden değildir inşallah beni bunlara benzetme ben, hem düşünen, hem dua edenlerden olmak istiyorum. Hem aklını, hem kalbini kullananlardan olmak istiyorum. Fatunalardan çıktıktan sonra, kıyıya çıktıktan sonra, sözlerimi unutanlardan olmak istemiyorum. Herhalde böyle duayetim istediklerim. lanet Bu da Bir bayrak misali sallanlı durdu insanlar. Hı -hı. Orada, orada. Buldum da. Kaçmış şehir ahali. Tren muamelesi yaptı bana. Kirene bakar gibi baktı bana. Saçlarımın bu kadar problem olacağını hiç tahmin etmemiştim. Herhalde şehir ahalisi... Devlet yüzlerini gösteren ilginin bir benzerini gösterdi bana hani sokağa, anlıca caddeye Bu kadar bir şeyden. Bu kadar bir Mm kamera açtı. Düşünceler. Bir merak etmeyin. Yakın akrabalarının... ...ilgisi çok fazla duygulandı beni. Ben de onlarla etki ala etkin tabi. Bir kasaplaşma Uzun alameti olduğunu söyledim onlara. Devam yani çok yakın dedim, hazırladım, zor bir gün anladım. Hep bir eğlenceliydi. İkici bir, bir feodolite bu. Ve feodoliteye ilişki anladım. Hatta şey çok zevkliydim. Aile bir bir tanesi. Kudan akrabalıymışsa onu tanımam. Ee, neyi tanıyor musun bana? Çok sevgili haberler, böyle. tam akar bir haberler. Ben de... Uzun boylu bir gün Meryem, tanımıyorum. <gülüyor> Tanışıp da bir rahatlığa. Tabii, eti eğlenceliydi. Çünkü eti eğlenceliydi. Bazı, yani eti de var olsun, Kaç mı sıra Yani o ikinin hangi? O ikinin korkuları? İkişi şey azaldı. Uzun gibi bir süre tuttum. İstet rakımlı tepelerde dolaştın. Ağaçların arasında kayboldum. Bol bol fotoğraflar çektim. Haa, bir de şey dikkat edin. Yani önüne bu seslilik tarihinde bir panik hali ortaya gelir. Orada yüksek sesle konuştum. Çok. Ve çokça dururken şartı söyledim, hayatımda nasıl kadar şartı söyledim hatırlamıyordum. Bağıra bağıra şartı hatırlamıyordum. Herhalde o sesliliği bastırabilmek gibi bir de ortaya Çünkü benim için şartı bir problemdir. Çünkü şartıların ıslardan fazladığını bilmez. Bu da bilmiyoruz sonra benim için işleyinceye. Dönüşün. Yani geliyorsun, hep aynı yerde takılıyorsun. Gördüğünüzü saygıya kılayamıyorsun. Ne yapacaksın? Başka bir şartaya geçiyorsun. Yani bir nevi kopları... ...gürbüne <gülüyor> kalıyorsun. Bunlar artık kopları da şartı süreceğim artık yani. Çalıştırdılar da ben yalnız. Yani... ...görüntü itibariyle ailenin ilk sarısı olmama rağmen... ...ailem benim yanıma... Taşıma, ...taşımakta bir... ...ve Çalıştırdı beni. Bir sürü sürü sarktırdım oradan yanımda. Belki baştan ısıtıldım. Kovarlar denildi. Hiçbir işe yaramadı. Hatta bunu iyice bozarak, getonu yaparak çağrılar söyledim. bu olmadı benim için. Burada bir işe yaramadı. Her bir sürü ver. Alın tevin, ne olduğunu fazlasını öğrendim. Bir iki gün içerisinde. Emeğin evrensel bir gördük, sayın bayın ve sayın bayan. Evet. Hatta bile söyledim. En son işi operasyonuna kadar götürdüm. Amigos Parasyonet'i bile söylemeye çalıştım. Öyle ya, Anadolu'da, Karşılarda bir türlü kendimizi kovdurtmanı sevdik dememden kolay olmadı. Otora söylemektedim. <gülüyor> o güneşe <bile> yaramadı. <gülüyor> Bakmayalım. Dedim ona. Damala ne var lan? O da bir şey aramadı. Benim ...yapılmağı çok iyi daha verdim. İnşırah suresi gibi bir haberdir. Yene verecektir, ...vaadini... <gülüyor> ...doğrulayan bir haberdir. Allah'ın... Bir insanın kör gözüne parmak sokması denilebilecek şuradan bir hadaldir. O yüzden çok farklı duygularla gitsin ve çok farklı duygularla kesiyorum Yeni bir milat denilebilecek kadar farklı duygularla kesiyorum. Ve bunda anneannemin ağzından ona yapılan uyarının çok önemli bir yeri var. Ben dost doğru senin karanlık ortada da, doğru olmak karanlar karanlığa sokacak olsa da, doğru olursa Allah seni karanlıktan sokacak olsa da, doğru olursa Hiç ben söyledim Niye kadar. Ben. insanlarla tanıştım orada. ...Sofaya dağılacak. ...Muhabbet sopasına dağılacak. Bunlar da işin zaptı olmayan. Abdülkadir'le muhabbet ettik. Sadece vesileyle da sanat bakardır, o da merak mı? Kaç seksin? Yaşında? yaşında falan. Kaç sektiriyorsun sen bazı toplam? Beş. kaç sektiriyor? yapalım oğlum. Yüz. Üç yüz yetmiş Bu hemşire olmak istiyor. On üç yaşında o yaşı Esra'nda bize sabah kahvaltı olurdu. Ona da teşekkür etmeliyim. Yusuf, bir emanet vermişti bana, Yusuf Özkan'ı Yusuf'un. Oraya gidersen demişti, İmam Rabbani kitabı var. Orada Adem Adem'in selamını getir, Sanırlar mı? Onun için gitmiştik. Sağolun Adem Bey'le de tanıştık. Dönmeden bir gece evlerde... birkaç saat muhabbet etme imkanı buldum. Birkaç arkadaşla da birlikte. Bunlar hep hesapta olmayan güzel... ayrıntılar, güzel hatıralar. Var. Teşekkür ediyorum herkes de bu Evet, ey şehir... ...tren baktığım bendim ya. Aa, benim kaba halkım. Aynen şöyle baktılar galiba bir şey var ya. Gaziantep gelmekten yerler etecekler. <gülüyor> Cankurtaran ilk şehirini geçiyordum. Şey Nasıl da hatırlamıyorum. Mesela da meydanlarda bağırdım, bir şey korkuttum onları. Böyle bir şey diyor. Benim bir dona benzeri, sürekli olarak izledim. Ciddi Bakın. Nasıl şaşkın olacak Erkek, Allah Allah, al, bırakın Ben o yarılarda bulunmadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Benim kendimi sürpriz de, de ben, beben sürenimi sevmezdim. Yerirken de yalnız gelmişsin, yalnız ilmişsin, kızı giderken de iyisini 90 kısım yaşındaki anneanne beni uğurlamaya gelmiş. Annemle birlikte ve abimle birlikte. ...onları gara götürmeliyiz. Bak, veda bana göre değildi. Ve... ...yıllar sonra... ...denizi seyredip seyredip... ...davgıları seyredip seyredip... ...oylarda yüzenleri seyredip seyredip... İnsanları seyredersin. Güneşin batışını, yıldızların ve tülerin çıkışını seyredir geldi. geldim. 18 saat yolduğun boyunca belki 2 saat uyudum ya da uyumadım. Teşekkür ederim ya da geldim. Yalnızlardır için. Allah'a emanet olun. O güzel telefonlar için. Bir şey denmesin. Ben kaç diyorum diyorum. Zaten diyorum dokuz falandır. Giresun'da bir yerde mola verdik. Hilal görünüyor. Yolun sağ tarafında üstü. Yalnız Hilal iki yıldız tarafından sıkıştırılmış. Türk bayrağından atmıştı. işte Hilal'in önünde açık ağzında yıldız vardır ya. Biraz yukarıda ama bayrakta olduğu kadar yakın değil. Bir yıldız da Hilal'in arkasında var. Yanımda elin arkasında olan yıldız ki aşağıda, sağda ve aşağıda elin ağzı sol tarafa doğru açık. Solduk ki sol üstte. Nereye gittim? Nedir bu? Yani ilk defa yani hilal şeklinde yıldız görmüştüm. Pardon, ayı hilal şeklinde görüp onun önünde Türk bayrağını andı bir şekilde yıldız görmüştüm. Ya da Hilenin sadece arkasında duran yıldızı gördüm. İkisini birer defa görmedim. Ee, değerli astrolog, Yıldızlardan <gülüyor> ee, anlayan ilizyonu aradım. Anla sarp, mesela meraklılar olabilir. Annemin cep telefonu ben kıyamet alametleri bunda. Annemin bile cep telefonu var. Ee, Kısaat kaç? Dokuz falan herhalde. Dokuz ya da on bir mola yerim. Herkes tesislerde bir şey yemekle meşgul, içmekle meşgul. Ee, hatlarda da bir problem var. Şimdi ben bir yandan soruyorum. Tabi telefonla çok net çekmediği için ses gidip geliyor. Ee, o tesislerin alanında, benzinli falan var yani geniş alanda, otobüslerin park etkili sürekli tur atıyorum ama. Alanda başka kimse yok. Bir ara, kısa bir astroloji dersine dönüştü ola. E, sağ olsun Hilal'i bir kenara bıraktırdı. Çünkü o da İstanbul'da kendini Hilal'i görmeye çalıştı, o göremedi. O yüzden Hilal'i bir kenara bıraktık. Gökyüzünde gördüğü diğer yıldızların ne olduğunu bana söylemeye başladı. İşte, Kuzey Doğu'ya dön, Şimdi ben hesap yapıyorum, Kuzey Doğu'ya dönüyorum. Sol yukarıda şöyle bir yıldız var. <gülüyor> tamam görüyorum. İşte o var. Onun yanında şöyle bir şey var. <gülüyor> Oraya dön. Ben sürekli alanda coca varla <gülüyor> ve böyle garip bakışlar var. Adam deli değil Gökyüzüne bakarak konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler ondan sonra tekrar konuşalım gelin. Emanet verirler Allah'a. emanet verirler. Onun için onlar, ona istiler. Her şeyin sahibi olana sahip olmakla vardırlar. Bir yerdedirler, bir damadıdırlar. Biri konuşuyorsa ağzının bir ucunda, diğeri duyar onu ağzının diğer bir ucunda. Birbirlerinin umudu duyar, duyar birbirlerinin. Ne doğu idar ne batı idar Ne doğuya indirgeler var uluslarının, ya da batıya. Akıtab nerede ise oradadırlar. Akıtab nerede ise Oraya varmakla, orayı durmakla yükümlüdürler. Yüreklerine düşeni düşürürler toprağı ve topluma. yan yansıtırlar. Yanıldıkları da olur elbet. Ama yakınmazlar. Hep kendilerinden verirler. Hep kendilerini verirler. Başkalarını yaşamaktır amaçları başkalarıyı şimdi. Rıza için ne Nedeni varsa. Farkında olmazlar. Farkında olurlarsa saydılar sayıdırlar çünkü. işleri bir ummandır. Sükrün yoksa birinde, yoktur diğerinde. Dolar kabarırsa bir yürek, dolar kabarır dedi. Ölçü onlara vergidir. Her şeyi yerli yerine koymaksızın başaramayacaklarının bilincindedirler. Geçmişe istiyatla bakmaktadırlar. Tarihe ihtiyaçla bakmaktadırlar, geçmişi Kur'an'la tararlar. tarihi de öde. yakın bir geçmiş ve tarih savunuculuğuyla çok şeyler yitirdiklerini öğreniyorlar. Geçmişin mirasından kalan nedir? Anlamak için onu didik dilik ayıklıyorlar. Kayıplarının nedenlerini araştırıyorlar. Arı, duru bir kaynak için ve nasıl bulandı? Bunu yakalamak nedirler? Durgun ve edilgin bir yapı içinden, canlı ve etkin bir yapıya hep bir yol sormaktadırlar. Bireysel ve toplumsal anlamda bütün ibadetlerin hakkını vererek, söyleşilerin hakkını vererek, eleştiri ve öz eleştirilerinin hakkını vererek, Cevher cevher kılan bir ortamı çizmektedirler. Kendilerini kişilerle değil, hak ile ifade etmektedirler. Toplumsal işlevi olan hizmetleri öncelikle yüklenmek durumundadırlar. Nerede olursa olsun. Her çabayı kendileri için bilirler. Kendilerinden sayarlar her hizmeti. Ya da şimdileri farklı bile ortası saygıyla anarlar. Her biri bir cevherdir. Mümindir her biri çünkü. Vefa onlardadır. Cefa içinde bile. Unutmazlar. unutturmazlar Uyutmazlar. Kadir bilirdirler. Hayırla anar. Hayırla ararlar. Duaları Hakk'a yükseliyorlar. Rüyaları gerçekleşecektir. Doğaları gerçeği ister. Rüyaları gerçeği yansıtır çünkü. Hakkıyla isteyenlere istedikleri verilecektir. Hakkıyla isteyenlere istedikleri verilecektir. <Gülüyor> Kitabından insan Yayınları. Atasay Müstoğlu, vakti kuşanmak, insan gelinir. <gülüyor> Arınarak, bilgi muhabbeti öğretmiyor, sadakatı öğretmiyor, bilgi değişiyor çünkü, değiştirmiyor, bilgi yüzeye bakıyor, sonuçlara bakıyor, tomutlara bakıyor. Herhangi bir zaman bildiğini istiyor, herhangi bir sistem bildiğini istiyor.